800, numaralı konu, Hazreti Ebu Bekirle Ömer'in Havef ile Reca, korku ile ümit arasında bulunmaları, evet, Hazreti Peygamber hastalanan Hazreti Ömer'in ziyaretine gitmişlerdi, ona, ey Ömer, kendini nasıl hissediyorsun, diye sordular, o da, ey Allah'ın Resulü, korku ile ümit arasındayım, şöyle ki bir taraftan Allah'ın rahmetini umarken diğer taraftan da onun azabından korkuyorum, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber, bu iki duygu herhangi bir Müslümanın kalbinde bir araya gelirse Allah'ın rahmetini Allah ona umduğunu verir ve onu korktuğundan da emin kılar, buyurdular.